Merhaba. İçeri girelim. Evet. Ne? Evet. racim, hadis-i şerifler Ramuzul Ahadiis isimli kitabımızın 78. sayfasının 12. hadisi şerifi ve devamı olacak Allah'ın izniyle. 12. hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki: "İkra kul ye ayyuke'l kafirun inne menânike inna ha Beraetun mineşşirk <gülüyor> Kulya eyyuhil kafirun suresini uyuyacağın zaman uyumak üzere olduğun, yattığın sırada uyumazdan önce oku. Çünkü o şirkten beri olduğunu gösteren bir alamettir çiftten insanı uzak eden, temizleyen, beri eyleyen bir suredir. Onun için onu okut buyuruyor. Biliyorsunuz Kul huvallahu ahad Kul euzu birabbil falak Kul euzu birabbil Bunlar muavvizat diye adlandırılıyor. Kur'an-ı Kerim'in son sayfasının Son üç efendim, e, suresi. Kul ya'iyyü'l <gülüyor> da efendim kafirlere eyre söylem şöyle söyle la a'budu ma ta'budun ben sizin tapındıklarınıza ibadet eden bir kimse değil. Siz taşlara, ağaçlara, putlara la menata, uzra'ya efendim elinizle yaptığınız Efendim çekicinizle kamanızla yonttuğunuz putlara tapınıyorsunuz. Ben onlara ibadet eden, edecek olan bir kimse değilim diye bildiren bir sure olduğu için bu müşrik olmamayı müşriklikten beri olmayı belirten bir sure olduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uykudan evvel bunun böylece okunmasını bu hadisi şerifle bizlere emrediyor. Sonunda da nasıl bitiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kuryayi öl kafirin. Ey kafirler, de onlara ey resulüm. La abdu ma ta Ben sizin tapındığınız öyle putlara efendim Allah'tan gayri olan tanrı edindiğiniz şeylere. Tapınma, tapınmıyorum. وَلَا اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا عَبُدُ Sizin de aklınız başınızda değil, saplanmışsınız şirke küfre. Sizin de benim ibadet ettiğim alemlerin Rabbi Mevla'ya dönüp gelip de efendim, ibadet edecek bir kafanız yok. وَلَا اَنَا عَبِدُونَ مَا İleriye dönük olarak da ben bu yolumu değiştirecek de değilim. Sonuna kadar efendim sizin taptığınız putlarla mücadelemi vereceğim ve sizin tapındığınız o putlara boyun eğmeyeceğim. وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا Siz de efendim bu inadınızla müşrik olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Öyle gidecek bu iş. leküm din ekum veliye din. Sizin dininiz size efendim benim dinim inancım bana. Tabi din kelimesinin Arapçada bazı manaları var. ince manaları var. Bir bizim Bugün anladığımız, din dediğimiz zaman anladığımız bir inanç sistemi manası. efendim. Bir de ceza ve mukabele veya mükafat demek. Yani insanın yaptığının karşılığı demek, karşılık demek. İyilik yapmışsa iyiliğinin karşılığı, kötülük yapmışsa kötülüğün karşılığı demek. O manaya da geliyor. Hatta maliki yevmit din demek. Maliki yevmit din demek, din gününün sahibi demek değil. Böyle tercüme edilirse, okuyanlar yanlış bir mana çıkartırlar. İnsanların ettiklerinin kendilerine karşılığının verileceği gün demek. Yani, kafire cezasının, mümine mükafatının verileceği, karşılığın verilme gün demek. Maliki yevmit din, karşılıkların, bu dünyada ettiklerinin, insanlara karşılığının verileceği gün demek burada da o manaya olması mümkündür, muhtemeldir. Yani leküm dini küm, veliye diyin. Sizin karşılığınız bu dünyada ettiğiniz küfürden, efendim, saptığınız sapıklıklardan, yanlışlıklardan, yaptığınız yanlışlıklardan dolayı sizin ahirette göreceğiniz karşılık size Ettiğinizi bulacaksınız, belanızı bulacaksınız, cezanızı çekeceksiniz. Ve benim mükafatım, benim karşılığında bana ben de Allah yolunda sebat etmenin hak, iman üzere, tevhid akidesi üzere olmanın efendim Allah indinde efendim, mükafatını göreceğim. Ben cennete gireceğim. Efendim, makamı Mahmud'a Mevlam beni yüceltecek, oturtacak en yüksek makama. Allah'ın ikramına, ihsanına, lütfuna, nimetlerine, cennetine cemaline masar olacağım, nail olacağım. Siz de ettiğinizin cezasını, belasını bulacaksınız efendim, denmiş oluyor. İşte bu manaya sure ne ifade etmiş oluyor? Ya Rabb'i ben yatıyorum şu anda yatağıma. Ya uykudan uyanırım ya inan, inan, uyanamam. Ya sen benim canımı alırsın. Efendim sabaha inna ve inna ileyhi raciun. Efendim öldü diye sala verilir. Ya da uykudan uyanırım dönerim gene bir gün daha yaşarım. Devam eder hayatım. Ama ya Rabbi ben senin yolundayım. Ben sana inanmışım. Ben seni seviyorum. Ben senin dinine bağlıyım. Ben şirkten efendim, küfürden nifaktan uzak bir kulum. Sana imanımı az ediyorum ya tafiyen yarabbi. Bak ben senin dinine vefalı sadakâ, e, sadakatli efendim bir kimseyim demiş oluyor. Müslüman bunu okumakla. Onun için bu hadis-i şeriften sonra bu dersten sonra, bugünkü dersten sonra ne olacak? adetimiz olacak. Yatarken inşallah bunu okuyarak efendim öyle imanımızı ifade ederek yatacağız. Peygamber Efendimizin sözü hatırınızdan hiç çıkmasın. Buyurdu ki: "Ümirtü en ukatile nase hatta yeshidu illa ilahi illallah ve enne meyyi resulullah ve enne Muhammeden abduhu ve Yani insanlarla Allah'ın varlığını, birliğini kabul edinceye kadar onlar la ilahe illallah sözüne gelinceye kadar eşhedü en la ilahe illallah diye kelime-i getirinceye kadar benim de Allah'ın gönderdiği hak peygamber olduğumu tasdik edinceye kadar mücadele etmeye kararlıyım Efendim, mücadelemi savaşımı uğraşımı devam ettireceğim demiş bulunuyor peygamber efendimiz bizim de en çok dikkat etmemiz gereken husus imanın işte bu noktasıdır o hakiki imana, tahkiki imana efendim zaten insanı en e, sağlam şekilde ulaştıran tasavvuftur. Zikir yoludur, marifetullah yoludur, takva yoludur. Efendim o yılançta sapasağlam olacağız. Yani eğer beni öldüreler, göğüm e, külüm göğe savuralar, dediği gibi Yunus Emre'nin öldürseler, assalar, kesseler, hapsetseler, vursalar, kürsalar, içseler ne hastalar? Ne diyeceğiz? La ilahe illallah diyeceğiz. bilal Habeşi ne diyordu? Köleydi. Sahibi zulme diyordu Baskı yapıyordu. işkence yapıyordu. Ateş yapıyordu. Efendim, dağılıyordu. Efendim, vesaire ne diyordu? Ehad, ehad, ehad. Yani dininden dön. Bırak şu İslam'ı diyorlardı. Baskı baskı ederek o da diyor ki ehad, ehad, ehad. Bir tek. Mevlan bir tane. Şeriki nazgırı yok. Ehad diye söylüyordu. Biz de o iman ve o bağlılık ve o vefa ve o sadakat üzere olmalıyız. Yani imanımızı hiçbir şeye feda etmemeliyiz, kurban etmemeliyiz, taviz vermemeliyiz. Allahu Teala Hazretleri'nin yolundan dönmemeliyiz. Allah razı olsun. Hoca e, babam ben Ankara'ya ilahiyat Fakültesi'nin asistanı olarak imtihanı kazanıp da gideceğim zaman dedi ki evladım Git tamam, ilahiyat fakültesinde başla hocalık vazifesine ama dinine bir yerden bir baskı olursa taviz verme, dön gel biz sana bakarız dedi. Yani maaş için, efendim mevki için, makam için, rütbe için, efendim doçent olacağım, profesör olacağım bilmem ne diye kimseye koyun eğme dedi. Yani eğmememiz lazım. Çünkü rızkı Allah veriyor, rızkı Ali Veli vermiyor şu daire bu daire vermiyor efendim. İlle bir yerde durmak mecburiyeti de yok. İnsanın imanını en iyi yaşayabileceği, İslam'ı en iyi uygulayabileceği, iğlini selamette tutabileceği, çoluk çocuğunun imanını koruyabileceği yere hicret etmesi de farzdır. Baktın ki dünyanın bir yerinde İslam mümkün olmuyor. Mümkün değil namaz kıldırtmıyorlar, oruç tutturmuyorlar ibadet ettirmiyorlar her şeyi bırakıp efendim kalkıp gider insan nereye gider imanını yaşayabileceği yere gider salimen efendim ibadetlerini yapabileceği yere gider e hocam şimdi nereye gidelim yani baba diyarı, dede diyarı benim yurdum şimdi burada ben ne burada da, burada da ben imanımı sonuna kadar korurum ve çiğnetmem, ve kimseye yan baktırmam ve efendim başıma bir takım püsküllü belaları efendim, e, takmam diyebilmemiz lazım ve haklarımızı koruyabilmemiz lazım. Türkiye'de ve dünyada en mazlum ve en mağdur insanlar Müslümanlardır. Ne işçiler, ne bilmem efendim fakirler, e, ne bilmem şurası, burası. Dünyanın en mağdur insanları bugün Müslümanlardır. Neden? Kafirler Müslümanlığı boğmak istiyorlar. Yunidune nur <gülüyor> Allah. Allah'ın nurunu, yaktığı iman nurunu söndürmek istiyor. Onun için Müslümana saldırıyorlar. Müslümana İslam diyen de bile rahat vermek istemiyorlar. Efendim, Fener Patrikanesi ayrı bir devlet olmak için efendim oraya buraya gidiyor ve öbür taraf da onu bir devlet başka gibi karşılıyor. Ama bizde ne hoca'ya, ne hacıya, ne Diyanet'e, ne Diyanet İşleri Başkanlığı'na, ne Kur'an-ı Kerim'e, ne imana efendim e, böyle bir hürmet gösterilmiyor. Onlar bizim memleketimizde azınlık. Biz bu memleketin sahibiyiz efendim. Tam aksi olması lazım işlerin. Öyle olmuyor efendim. Başörtüsüne müdahale, efendimi saldırma, eşartaşma, hastaneye gidiyorsun. Efendim başhekim efendim çıkart başını ye şey yapıyor, Müslümansın, sakallısın, şalvarlısın, bilmem nesin diye, mütedeyyinsin diye, namaz kılıyorsun diye itilmek, kakılmak istiyorsun. Öyle öyle bir şey yapmanın kimsenin hakkı yok. <gülüyor> Ve öyle yapıyorlar diye de bizim dinimizi, imanımızı bırakacağımız yok. yani Biz bu dünyaya bir imtihan vermek için gö gönderilmişiz. Bu imtihanın en can alıcı Sorusunun cevabı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eşhedü en La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Hem bunu söyleyeceğiz, hem bu kelimeyi yücelteceğiz, yükselteceğiz, hor bırakmayacağız, ayak altında bırakmayacağız. La ilahe illallah bayrağını çamura üşütmeyeceğiz, şuradan aşağı indirtmeyeceğiz. İndirmemek için çalışacağız, asıl vazifemiz o. Dedelerimizin de asıl vazifesi oydu bizim de asıl vazgeçemiz neymiş doktorluk mühendislik efendim veterinerlik vesaire vesaire hayır ben her şeyden önce Allah'ın dinine hizmet eden bir hizmetçiyim Allah'ın dininin yardımcısı bir Allah'ın kuluyum diyeceğiz ve öyle efendim ona var gücümüzle ağırlık vereceğiz çalışacağız çocuklarımızı böyle yetiştirmeye gayret edeceğiz evimizi buna göre düzenlemeye çalışacağız efendim Müslüman gençler Yurtları var, yurtlarında televizyon var, film seyrederler, futbol seyrederler, program seyrederler, bilmem, olmaz. Nerede günah var? Kaçacağız, kapatacağız. Nerede sevap var? Orayı mı gideceğiz? Günah olan bir şeyi bırakacağız. Yani şeytana da taviz vermeyeceğiz, nefsimize de taviz vermeyeceğiz. En büyük düşmanımız kimmiş? A'dâ edûlüke nefsüke. Kendi nefsimizmiş, Peygamber Efendimiz bildiriyor. O halde ne yapacağız? Kendi nefsimize taviz vermeyeceğiz. Yüz vermeyeceğiz. Kalk bakalım. Kıl namazı. Efendim, e, şey, evlat okumak zor geliyor. Evlat okumak çok sevap. Bir haç ve ömre var. sabah namazından sonra oturup da işrak vaktine kadar itya ederse bak. Canım şey istemiyor, uykum var bilmem nef. Ez nefsin başını. Çal kalbi nefse Seyfi Celal'i, La İlahe illallah kılıcını indir kafasına. Vur, La İlahe illallah, La İlahe illallah de, Müslüman olsun nefsi Mümin insanın içinde kafir nefis yakışır mı? Azgın evet. nefis yakışır mı? En mühim işimiz nefsi ıslah etmek. Onun için İslami ekollerin, yolların en doğrusu nefsi ıslah yolu olan tasavvur. Önüne gelen tasavvufa sataşıyor. Vehhabisi tasavvufa sataşıyor, radikali tasavvufa sataşıyor, Efendim, bilmem nelisi tasavvufa sataşıyor bilmem kimi. E nedir bu alıp veremediğiniz İslam'dan, takvadan, nefis terbiyesinden, tasavvuftan, güzel ahlaka sahip olmaktan? Efendim insana insan cennete girermiş ama imansız giremezmiş. Doğru bir söz değil. Tasavvuf niçin? Nefsi terbiye etmek için. Allah nefsi terbiye eden, felah bulacak nefsi terbiye edemeyen helak olacak diyemiyor mu? قَدْ اَفْرَحَ مَنْ زَكَّهَا وَاَقَدْ ben مَنْ دَسْرَحَا Buyur. İşte senin sözünün yanlışlığını ayet-i kerimeden Nefsini Nefsi ıslah edeceksin. Nefsi Müslüman olmayınca olmaz. Bütün e, alimler bunu söylemiş. Şişenin içine pisliği koysan, içkiyi koysan, dışını yıkasan şişe temiz olur mu? Olmaz. Bir kuyunun içine dimurlar damlasak suyunu pisletmez mi? Pisletir. Ahlakı güzelleştireceksin. Nefsini Müslüman edeceksin, nefsi terbiye edeceksin. Sonra marifetullah'a ermeden olmaz, tahkiki iman ne demek? Marifetullah'a ermek demek. Marifetullah'a ermenin yolu nedir? Takva yoludur. Takvadır. Hem sen e, takva yolunu reddet, tasavvufu reddet, hem de tahkiki imana ulaşacağın bir hava alırsın. Hiçbir şey yapamazsın. Sapıtmış olursun. Onun için aklımızı başımıza toplayacağız. Bizim işimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ne güzel bir söylemişiz, ne güzel başkacı etmişiz iladi, en tam maksudü. Böyle dahi benim maksudum sensin. Ben seni istiyorum Ya Rabbi. Rıza'nı istiyorum Ya Rabbi. Rıza'nı kazanmak istiyorum. Ne güzel söylemiş Yunus, Yunus. İsterse beni öldürsünler, İsterse tenimi yaksınlar, küle sünler, kavursunlar, küllerini havada savursunlar. Yine ben seni istiyorum diyor. Yanlış yol mu bu? Kim diyebilir bu yola yanlış yol diye? Ne hatta diyebilir? Hele İslam namına nasıl der? Adam radikal Müslümanmış, konferans veriyor, efendim, tasavufa çatıyor. Allah, Allah akıl fikir versin. Allah istahir Yani imam gazeller, mazeller, İslam'ı anlamamış da bu anlamış. Hadisçiler anlamamış da bu anlamış. Yani sen hadisçilerin tırnağı olamazsın. Sen dini hadisçilerden öğreneceksin. Bak, hadis okuyoruz. Hadisi reddet, tasavvufu e, reddet, nevi servisini reddet, ondan sonra Müslümanım diye ortada gez, dolaş. 13. hadisi şerif, sayfanın 13. hadisi şerifi. Niye söylüyoruz? Kaynağına bakın, metnini öğren, ezberleyin, hatırınıza kalsın, söyleyin başkasına, dininizi bilin. Anlatın, yumuşak yumuşak anlatın, tatlı tatlı anlatın, insanları doğru yola çekin. Bu kadar sahabe olsaydı Türkiye'de, ne olurdu Türkiye? Tepeden tırnağa Müslüman olurdu. Niye sahabe gibi çalışmıyoruz İslam için? Çünkü Müslümanlığımız sahabe Müslümanlığı değil, zamane Müslümanlığı, taviz Müslümanlığı. Efendim, oradan taviz, buradan taviz, kıyafetten taviz, tıraştan taviz, yemekten taviz, efendim, selamlaşmadan taviz evde taviz, çarşıda taviz, ticarette taviz, taviz, taviz yani fedakarlık. Yani dininden harcama. Dininden vazgeçme. Küçük küçük küçük küçük e bir ikinci büyük oluyor. Büyük bir bir taviz oluyor. Çıkıyor ortaya bir, bir acayip Müslümanlık. Nasıl Müslüman? Şapkalı Müslüman, kravatlı Müslüman, tıraşlı Müslüman, efendim bankadan faiz alıp yiyen Müslüman, efendim bir hıtır dedip de efendim gene kendisini Müslüman sanan Müslüman. Böyle saçma şey mi olur ya? İş yarım bitti. Cuma kılmayan Müslüman. Ya öyle zamanı üzerine ne diyeceğiz Ya bu kadarcık karıncanın kafası kadar bir kafan yok mu? Şu kadar büyük toplu yine başı kadar aklın yok mu? Allah emre diyor. Cuma namazına Nida olunduğu zaman gel namazı kıl. Niye kılmiyorsun? Evet hımmısta bilmiyorum. Bırak talibleri ya. Çok hoşuma gidiyor. E, yani ya deyince aklıma geldi de. Eskiden bir adam vardı burada yaşamış 10 parmağında 10 tane yüzük, saçları bukleli yanağı şeyi dolgun efendim bilmem ne ama İslam'a bağlılığı zayıf İslam, İslami inançlarında kusur olan bir kimse böyle konuşma yapıyormuş Cuma günü Cuma günü konuşma yapıyormuş Öğlen vaktinden ikindi vaktine ikindi geçiyormuş bilmem nereye bilmem nereye. E ne oldu namaz? Ne oldu bilmem ne? Geçerse geçsin. Öyle şey olur mu? Namaz geçerse geçsin olur mu? Hem vaaz işin namaz geçirmek olur mu? Öyle, şey, öyle saçma şey mi var? Birisi böyle oturmuş bazı çok gidiyor yani. Gözümün önüne geliyor adamcağız. Çağırmışlar demişler ki işte çok güzel vaaz veriyor bir insan. Muhterem kardeşlerim, vaazın güzel olmasından mühim değil. Doğruyu söylemek mühim. Bazen bir hacı sana bir vaizden bir bilmem kimden çok daha güzel doğru sözü söyle. Bazen bir arkadaşın acı, acı çok daha güzel konuşuyor. Sen doğru sözü anla, uy. Mühim olanı. Sözün tatlılığı, edebiyatı mühim değil. Efendimiz edebiyatı sevmemiş. Laf edebiyatı yapanları ede, efendim edebiyat yapacağım diye lafı uzatanları sevmemiş. Efendimizin ana şeyi Lahu dobra dobra söylemek. Açıkça söylemek. Bakmış namaz vakti geçiyor. Konuşma devam ediyor. Böyle kalabalığın içinde. Yahu demiş namaz vakti geçiyor. Hemen eteğinden tutmuşlar bilmem ne. Sus, hemen otur bilmem ne. Namazın kazası var ama sohbetin tezası. Çekilin ya demiş be demiş. Bırakın be demiş. Bırak yahu demiş. Açıl elimden biraz demiş. Allahu Ekber durmuşlar. Böyle hoşuma gidiyor ki yani. <gülüyor> olur mı öyle yani? Köylü dayı ama kandıramazsın işte. Tamam. Öyle lafla, edebiyatla kalmaz. Namaz farz. Namazın vakti geçmeyecek. Bırak ya demiş. Çekil önümden demiş. allah Ekber namaza durmuş. Nice laflar söylüyorlar. Efendim bizim abdestimiz alındı, bizim namazımız kılındı. Yani her, her koyun kendi bacağından asıl, asılacak. Yani Hz. Ali'nin onun bunun namazı kılması mümkün olur mu? Hazreti Ali Efendimiz namazlarını kılmış efendim. Onun için bunlar namaz kılmıyorlar. Niye kısın senin namazını ya? Herkesin ibadeti kendisine. Sonra yani bu kadar milyon milyar insan hangi namazla onların namazını kılacak? Hazreti Ali Efendimiz. Sonra yani seni seviyor, senin namazına kıldı da kendi çocuklarını efendim sevmiyordu da namazını kılmadı da onun için mi İmam Cafer Sadık Efendimiz namaz kılıyordu? Efendim, Peygamber Efendimiz'in evlatlarına namaz kılıyordu. Demek ki yolun yanlış. Yolun yanlışlığını şık diye anlayacaksın. Nereden anlayacaksın? Kur'an'a uymuyor. Ha Benim şey yaptığım şeyler uymuyor. Şehir ya diyeceksin. Öyle şey olur mu? Açık. Efendim işte bilmem İslam'da örtüyor. Şehir ya. Önümde durma. Örtü yokmuş. Çekil. Yok efendim şu helal mi helal? Çekil ya. Yolumda, yolumda durma ya. Yolumu ne engelliyorsun? Ne benim cennet yolunu kesiyorsun? Cennete giden yoluma neye engel oluyorsun? Tekeriminle taştır. Çekerken kenara, nereye gidersin? Devril git. <gülüyor> Allah'ın dini aşikardır. Gizli bir şey, gizli kapaklı bir şey yok. Hepiniz biliyorsunuz Allah'ın dininin bilinmeyen bir tarafı yok ki farza belli. peygamber Efendimiz buyuruyor. El helalü veyinin vel haramü veyinin. Haramda belli, helal de belli. Ne var yani? Şüpheli ne kaçacaksın. Güncel bir mesele olur da, aklım biraz karıştı da, haram mı, helal mi anlayamadın mı? Kaç, şüpheliye girme. Ama haram belli, helal belli. Millet haramları yaptırmaya çalışıyor. Namazı bırakmak haram değil mi? Namazı bıraktırıyor. Örtünmek farz değil mi? Farzı bıraktırıyor. İçki haram değil mi? İçki içiyor. İçeriz diyor. İçki içermiş, aşkullah açılsın diye gönlünde. Bir tek atacak. Aşkı Allah, Böyle şey olur mu ya? Çekiliyor. yolumuzdan ya! Yolunuzdan çekilin be! Ne adamlarsınız ya! Ne kadar sakat kafanız var! Eher medeniyet, kültür, hoşgörüm, hoşgörüm... Doldur çuvala at. Öyle şeyden aşağı, çöplüğe. Siyah poşete doldur at. Öyle hoşgörüm olur. Allah'a isyanla hoşgörüm olur. Allah'ın emrinin dinleyeceğiz. Biz yeniden din koymaya salahiyetli miyiz? Allah ne emretmişse onu da tatbik edeceğiz. Helalleri işleyeceğiz, haramları terk edeceğiz. Farzları tutacağız, Allah'ın yolununca yürüyeceğiz. Bu kadar basit. E Allah'ın farzları nerede? Oku Kur'an-ı Kerim'i. Allah'ın Resulünü dinle, hadis-i dinle. Bu kadar basit. Allah'ın Resulünü kabul etmiyorsan zaten Müslüman değilsin. Resulullah'ı kabul etmiyorsan zaten Müslüman değilsin. Kur'an'ı kabul etmiyorsan ve adam zaten Müslüman değilsin. Evet, sana da verilecek cevabımız var. Kur'an'ın gerçek Allah kelamı olduğunu sana ispat ederiz biz. Resulullah'ın Allah'ın hak Resulü olduğunu sana ispat ederiz. Ama şu anda sen kafirsin. Bu hakikati şu anda anlayabilmiş bir idrakin olmadığı için ister Amerikalı ol, ister Avrupalı ol, ister Papaz ol, İster şunu ol, ister aydın ol, ister devrimbaz ol, ister düzenbaz ol, ne olursan ol. Olur? Yani anlayamamışsın. İkinci hadisi şerif. Birinci şeyde hadis-i şerifte bir şey söyleyecektim. Ekra kelimesi elifle yazılır. Burada elifi koymamışlar. Hani Arapçalarına bakanlar gilsin. Ekra deyince elifin isimleri hemzi olacak. İkinci on üçüncü hadis şerif. Bu dersimizin ikincisi hadis-i şerif olarak. İkra-ul Kur'an'e bil hüzni, innahu nezle bil hüzün. Kur'an'ın kelimesi hüzünle okuyun çünkü o hüzünle indi. Buyuruyor peygamber Efendimiz. <gülüyor> <gülüyor> tefrah, la tafsirah, inna Allahu la yuhibul ferihin. Buyuruyor. Harun <gülüyor> öyle cengin parası var, hazineleri var, bilmem neleri var karminin karşısına çıkmış derdebe, saltanat, zenginlik, zinet süs, ihtişam vesaire e, La tekrar öyle bu kadar ferahlanma, Allah böyle ferahlananları sevmez, buyuruyor ayet-i kerime. Ha, nasıl olacak, nasıl olacak, Yunus söyledi sana, ilahisini dinliyorsun, anlamıyorsun. Derviş bağrı baş gerek, ne demek baş? Yara demek. Derviş bağrı baş gerek ne demek? dervişin gönlü yaralı olacak. Yani mahzun olacak demek. Öyle bu kadar kıkır kıkır gülecek çok ahım şahim de halimiz ne var ki gülüyorsun? Sıratı geçtiğinde mi gülüyorsun daha adam? Ne var yani? Bütün Müslümanlar şat, mesut, bahtiyar da ondan mı gülüyorsun? Müslümanların kanları atmıyor da mutlu bahtiyar da ondan mı gülüyorsun? Ne oluyorsun ya? Biraz ağla bakalım. İslam'ın haline ağla. Kendi haline ağla. Memleketin haline ağla. Ahlak yok. Ee, rüşvet var, hırsızlık var, edepsizlik var, aldatmaca var, yalan var, dolan var, açıklık var, düşüncelik var, namussuzluk var, namus satmak var, efendim yuva yıkmak var, kumar var, ee, ağa ya, bunu senin mevkidenir, başka bir yerdeyisin. Nerede ecdadının efendim yaşama, hayatı, takvası, ahlakı Avrupalıyı hayran bırakan. Yani Avrupalılar kitaplarına yazmasalar, ecdadımızın doğru gün insanlar olduğunu biz kabul etmeyeceğiz, anlayamayacağız. Adam seyyah göndermiş, seyyah hatıralarını yazmış da eh oradan anlıyorsun ki vay be bizim dedelerimiz neymiş diyorsun, hayır Allah rahmet eylesin diyorsun. Yoksa anlamayacağız. Osmanlılar var mı? Aman aman aman. Bilememişler, yapamamışlar, edememişler. Bilememişler, yapamamışlar, edememişler de sen niye hala İstanbul'dasın? Bak İstanbul'u fethetmiş daha nereleri fethetmişler koruyamamışlar koruyamayanlar bozulanlar İslam'dan ayrılanlar imandan ayrılanlar ahlakı bozulanlar allah'ın yoluna hizmet vermeyenler keyfine zevkine dalanlar eldekileri kaçıptırmış eldekini koruyamamış on iki adayı koruyamamışız yendiğimiz günahların karşısında öyle saçma şey mi olur bunun hesabı var on iki bizim köyün karşısında Midilli Adası, koca bir vilayet kadar Yunanistan'ın zeytininin üçte bir mahsulünü veren ada. Nasıl verdin onu ya? Nasıl razı oldun verilmesine? Yunanistan'ın değildi ki. Ağlanacak çok şeyler var. Ha, Kur'an-ı Kerim'i hüznünle okuyor. Kur'an-ı Kerim şarkı mı? Değil. Türkü mü? Değil. Eğlence kaynağı mı? Değil. Ne? Allah'ın emirleri. Ciddi bir şey bu. Oyuncak değil. Allah'ın emri. Bir emrini inkar edersen ebedi cehennemde yanarsın, mah bitersin. Allah'ın emri bu ya. Titre biraz. Kıza görücü geliyor da, benim kusurumu görecekler diye kahveyi tepsiyi getirirken, ayağı birbirine dolaşıyor kızcağızın, beğenmeyecekler diye. Ya Allah beğenmesin ne yapacaksın? Sen buyurdun buyurumu tutmadın dersen ne yapacaksın? İyi insan. ''Ben sana akıl verdim, peygamber gönderdim, kitap indirdim Daha da, niye tutmadın, niye dinlemedin?'' derse ne cevap verecek? Düşün bakalım, Allah, çok mu güzel yürüyorsun Allah'ın yolunda? Çok mu Allah'ın sevdiği işleri yapıyorsun? Şey seni Allah yolunda açtın mı? Hayatını Allah yoluna vakfettin mi? Sahabe gibi yaşıyor musun? İbadet ediyor musun? İslam'a faydan var mı? Müslümanların sırtından mı geçiniyorsun? Bir ölçmüş vatan. Kur'an-ı Kerim'i anlamaz. Arapça bilmez. Fıkıh bilmez. Dinin esaslarından haberi yok, kerameti inkar eder, tasavvufu inkar eder, efendim sapık meselelerin fikirlerini savunur, bir defa eder, mütececiliği bilmem neyi, bilmem neyi efendim iddia etmeye çalışır. Ağla da, Kur'an-ı Kerim doldurdu, oku biraz, kork biraz, titre. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Tedbirlle okurdu kendisi, başkası okurken dinlerken ağlar Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kendisine inmiş oldu hadi. Hadi bakalım Kur'an-ı Kerim' oku derdi. Ya Resulallah Kur'an-ı Kerim sana inmişken ben onu sana nasıl okurum? Olsun oku. Sen bana indirilmiş de olsa Kur'an-ı Kerim'i başkasından dinlemeyi de seviyorum. Oku. Okurdu, ağlardı Peygamber Efendimiz. Gül yanaklarından inci gibi e, yaşlar dökülürdü. Sen hiç ağladın mı Kur'an-ı Kerim' dinlerken? Hiç ağladın mı? Bir düşün. O zaman ağla. Ne katı kat imişim ben diye. Şimdi ağla. Vay be ben hiç Kur'an'ı okurken mihrapta Hoca Efendi hiç ağlamadım ya hiç de aklıma gelmedi. E, ağla şimdi işte bak. kadar katikat demişim ki imandan kalbin titirememiş de gözümden bir yaş damlası bile gelmemiş ya. Allah korkusundan ağlayan göze cehennem ateşi değmeyecek. Daha ağlayamamış. Kur'an-ı okuyacaksın mahzun mahzun okuyacaksın şarkı gibi, türkü gibi değil, Efendim, hüzünlü hüzünlü, kırık kalpli, kırık kalpli okuyacaksın. Allah kalbi kırıkların yanındadır, mahzunların yanındadır. Derviş bağırı baş gerek, baş ne demek? Yara demek, eski yazda, eski Türkçe'de. Bağırı başlı, gözü yaşlı demek? Bağırı yaralı, yaralı gözü efendim, ağlamalı demek yani, ağlamaklı demek. Dervişin bağırı baş gerek, biraz mahsul oldu. düşün bakalım. Ee, mahkeme mahşermede halimiz nice olacak? Mahşer yerinde durumumuz ne olacak? Sırat'tan nasıl geçecek insanlar? Cehenneme düşüp de yanmak olacak mı, olmayacak mı? Ve in minkum illa variduha. Cehennemin bir ucundan girmeyen insan olmayacak. Eski evliya Allah'tan birisi ağlıyormuş. Sarınıp soluyormuş. Demişler niye? E demiş Kur'an-ı Kerim'de de in minkum illa variduha. buyuruyor. Cehenneme girmeyen hiçbir insan olmayacak. Girecek, geçecek orada. Cehennemin üzerinde çünkü sırat görüyorsun. Gireceğini, herkesin gireceğini söylüyor da gireceğiz. Acaba çıkacak mıyız? Ona üzülüyorum demiş. Ona ağlıyorum demiş. İkraul Kur'an'a telafet bihi kulubukum telafet aleyhi kulubukum fe <gülüyor> izahtelenes tüm fihi fekumu. Kur'an-ı Kerim'le ilgili başka bir hadis-i şerife geçtik. 14. hadis-i şerif. Kur'an, Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Telefe't aleyhi kulubukum. Gönülleriniz ona yattığı ısındığı efendim onun karşısında eridiği mi okuyunuz o duygular içinde iken okuyunuz. Baktınız orada bir şey var. Efendim, ihtilaf, gönlün bir şeyliği, takatsizliği, yorgunluğu, bahis konusu oldu. Efendim, o zaman gönlünüz toparlanmış ve gönlünüz Kur'an-ı Kerim'e ısınmış, sıcacık, ılıcık iken okumaya devam edin. E baktınız biraz gevşedi mi? O zaman bırakayım. Çünkü Kur'an-ı Kerim gevşek okunacak kitap değildir. Oyuncak değildir. Allah'ın kelamıdır. Ya da Kur'an-ı Kerim'i tatlıca okuyoruz. Yani bir mana bu, başka akla gelen öteki mana şu. Kur'an-ı Kerim'i imam okuyor, mevzin dinliyor, şey cemaat dinliyor. E peygamber Efendimiz'in zamanını düşünelim. Birisi okuyor, ötekiler dinliyorlar. Hepsi birden efendim tamam e müzakere ediyorlar, şu ayet ne manaya, bu ayet ne manaya filan, tamam. Ama ihtilaf başladı mı, acaba şu şeyler mi, bu böyle mi? ha şeytan şimdi aklınızı karıştırıp da olmadık bir laf söylettirmesin, kapatın, kalkın. O manada olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i kendi reyiyle tefsir eden, cehenneme gider. Kendi kafasına göre tefsire gelmez. Nedir muradı ilahi, onu araştıracaksın, Resulullah ne buyurmuş onu araştıracaksın. Ayet-i kerime var. Velâ türlü bir edîkün ile tehlike. Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın. Sahabe-i kiram zamanında dahi manayı tam anlamayanlar çıkmış. Bu İstanbul'u muhasaraya gelmiş olan sahabe ordusunda Emevi ordusunda sahabeler de vardı. Hani bir tanesi Halid bin Zeyd Efendimiz yani burada gömüldü işte kabri var bir tanesi çekmiş kalıcı bir dalmış kafirlerin arasına ya Allah şungur, şungur, paldır, küldür efendim, arkada gider demişler ki bak Kur'an'ın Kerim'de Allah efendim, e, kendinizi kendi elinizde tehlikeye atmayın buyuruyor bu kendisini tehlikeye attı yanlış iş yapıyor hemen bu Ebu Eyyubel Efsari Halid İbde Efendimiz kalkmış ey cemaat ey insanlar bu ayetten yanlış mana çıkartıyorsunuz. Biz bunu Resulullah zamanında bu manaya anlamıyorduk. Bizim Resulullah zamanında anladığımız mana parayı depo etmeyin. Allah yolunda sarf edin. etmezseniz kendinizi tehlikeye atmışsınız, o atmış olursunuz. Allah yolunda efendim infakta bulunmadığınız için cezaya uğrarsınız manasındadır bu demiş. Bak ne kadar farklı. E, harp düşmana saldırmak kendisini tehlikeye atmaksa ve Allah böyle yapmayayım diyorsa, o zaman hiç savaş yapamaz Müslümanlar? Elbette gözü pek olacak, elbette kılıcını çekecek, elbette elbette aslanlar gibi saldıracak, elbette elbette dinin, imanın, özün, namusun Müslümanların aleyhine has etmiş olan insanları bertaraf edecek, savunacak memleketini elbette şey yapacak. Yani o tehlikeye atmak değil. Demek ki şeyi mana manayı Resulullah'ın anladığı gibi gerçek ehli Kur'anın anladığı şekilde öğrenmek lazım öyle kendi bildiğine herkes bilas veremeye hasta ama öyle bir toplantıdan hayır da gelmez. Bizim gençlerden falan öyle tipler çıkmıştı Ankara'da biz bulunduğumuz sırada efendim mealciler deniliyordu onlara mealciler ne yapacaklar Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar beyler. Ondan sonra kendileri ne hali üzerinde düşünecekler? Öteki ayetlerden bununla ilgili ayet var mıdır, bilmem ne mi filan diye, efendim akıllı yürüyecekler, tesirle filan bakmayacaklar. Neden? Tesirler tesir edermiş şeylere, ufuklarını daraltırmış. Ne oldu sonra? Bir kısmı namazı filan bırak. Böyle kendi kendine Kur'an-ı Kerim deryasına dalar mı insan? Ben yüzme biliyorum. Ya yani yüzme bilsen on dakika yüzersin, yirmi dakika yüzersin, yarım saat yüzersin, bir saat yüzersin. Um, ummanın orta yerine seni kıyıya çıkabilecek misin? Bakalım. Boğulursun. Yüzersin yüzersin, tasa din bu boğulursun. Ummanların ummanı, Kur'an-ı Kerim, ne oluyorsun? Mahalle, efendim şey yapacak. Müfessirlere de eyvallah etmiyor, onları da dışlıyor, onları da eliyle itiyor, o zaman sapatır insan. Büyüklerin, ustaların, kadirinin kıymetini bilecek. Küçükler. Ya bu adam ömrünü vermiş. Kolay mı ömrü vermek bir konuda müteahsız olmak, usta olmak kolay mı? Çırak, kalpa usta. Kolay mı usta olmak? Bizim dün bir arkadaş anlattı, çok hoşuma gitti. Fransa'dan çok büyük usta bir mimar gelecekmiş Türkiye'ye. Bizim Türkiye'den de bir mimar o da meşhur, kıymetli bir mimar. Kardeşimiz de demişler ki, bu adamı ancak sen ağırlayabilirsin. ha. Sen bunu karşılar havaalanında, meşgul ol bu kıymetli misafir. Herif, dünya çapında meşhur bir mimar. Çok büyük, Fransızların en büyük mimarlarından birisiymiş. Adam gelmiş havaalanında, hoş geldin bilmem ne. Elkan mı dediler Fransızcası neyse Fransızlar ne, bu bon, bon ve yaş Hayırlısı iyi demek de Hoş geldin Söyleyin Fransızca bilenler işte neyse Demiş bak Fransız Benim öyle işim gücüm çok olan bir adamım ben Konferansı vereceğim Konferans için gelmiş buraya Ondan sonra 3 saatlik vaktim var 3 saatlik vaktim var Sonra kalkıp gideceğim Demiş üç saatte bana Türk mimarisiyle ilgili nereyi göstereceksen gösterirsen işte gösterirsin. Üç saat. Tamam mı? Eh Nas'ım bu ev sahibi olur demiş. Konferans bittikten sonra bizim mimar almış bunu Sultanahmet Camii'ne götürmüş. Sultanahmet Camii'nin içine girmiş kapısından adımını atmış adam diz çökmüş çökmüş, ayakta durmamış, diz çökmüş, trans haline geçmiş. Yani veç demek, kendinden geçme halinde. 10 dakika durmuş, 15 dakika durmuş, bizim arkadaş demiş ki, işte Mesut bilmem ne, sus. 15 dakika daha geçmiş, gene öyle trans halinde, Mesut, dur. 15 dakika daha geçmiş, 45 dakika böyle, adam öyle, adam kaşy olmuş, mesolmuş, içinde, efendim, diz üzere, Sultanahmet Camii'nin girişinde kubbenin altında böyle mimari şaheslere bakıyor yani. Mesle olmuş. 45 dakika sonra bir de Mösyö filan deyince bana bak demiş. İşin varsa sen git demiş. <gülüyor> ben burada havaalanına gidinceye kadar kalıyorum. <gülüyor> Ustalık var. Kolay mı? Yani Ama mücevherin kıymetini kim bilir? Kuyumcu bilir. Sokaktaki çocuk bilmez. Köylü dayı bilmez. Bu cam mıdır? Kırmızı yakut mudur? Bu efendim elmas mıdır? Uyduruk bir şey midir? Kim bilir bunu? Bu altın suyuna batırma, boyama uyduruk bir şey midir? Hakiki altın mıdır? Kim bilir bunu? Mücevherci bilir. Onun için üstadları inkar eden çırak adam olmaz. Üstatlara hizmet etmeyen onların yanında yetişmeyen çırak adam olmaz. Üstadın kıymetini bilmek lazım. Herif şimdi azıcık mürekkep yaladı. Mürekkep bile yalamak yok şimdi. Gözüyle biraz böyle sayfalara şeyini gezdirdi. İmam-ı Azam beğenmiyor. Beğenmiyor. İmam-ı Azam da kimmiş? Kim olacak mezhebimizin imamı? Dört hak mezhebin şeyi. Efendim bir tanesinin sahibi asırlar büyüyor. Milyarlarca Müslümanın mezhebine bağlandığı büyük fakir. Daha ne istiyorsun? Hala dünya üzerindeki Müslümanların en büyük çoğunluğunun tabi olduğu insan. Utanmıyor musun sen bunu küçük görme? Haddini bil yani ne oluyorsun? İman matur diye beğenmez. Efendim ehli sünneti beğenmez. Kendisi mezhep çıkartacak. İman edecek. Bekle ki iman etsin, çıksın. Evet. Bundan sonraki hadis şerif, 15. hadis şerif, Efendimiz buyuruyor ki, Hz. Radıyallahu Anhın rivayet ettiğine göre, İkra-ul Kur'ân bilhun arabi ve acvatîha ve iyyakum veluhun ehlil-fizk ve ehlil-kitâbîl. Ve seyzi ucam min bagdi, yurjiun el-Kur'ân terji -el al-günâi ve al ve naw la yujavizu hanajir Mehdûnetun kulûbuhum ve kulûbüllezine yücubuhum <gülüyor> şe'nuhum. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bağlantılarımız çok zayıf, muhterem kardeşlerim. Ben bir kardeş olarak size bunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'le bağlantılarımızı kuvvetlendirmeliyiz. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i Arap'ın edası ve şivesi üzere okuyun. Sakın ha, Arap'ın telaffuzuyla sesiyle, edası ve okuyuşuyla okun. sakın ha ehli fıskın ve ehli kitabeynin okuyuşuyla okumayın. Ehli kitabeynin yani Nasıralılar ve Yahudiler demek. Yahudilerin kendi Tevratlarını efendim papazların ehli kitabın Hristiyanların kendi İncillerini okuyuş tarzı gibi okumayın. Ehli fıskın şarkı, türkü, gazel okuduğu gibi de okumayın. Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyun? Evet. Arap'ın edasıyla ve telaffuz şekliyle okuyun. Efendim, veseyyi okum müminbadi benden sonra öyle bir kavim gelecek ki, insan grubu gelecek ki, bir takım insanlar gelecek ki, yurecünel Kur'an'a tercih el-guna. Şarkı şeyler gibi Kur'an okuyacaklar. ve rahbaniye rahiplerin efendim kendi kitaplarını okudukları gibi okuyacaklar. Ben bir kere radyoyu karıştırırken böyle bir onların okuyuşuna tesadüf ettim. Öyle monoton, öyle şey ki, Efendimiz öyle okumayın diyor yani. O kadar şey ki okuyuşları. Ben ne oh, bir de ölülerin öldüğü zaman feryatçılar var ya cenazenin yanında giden. Ah sen ne güzeldin, kömür gözlüydün efendim, aslan gibiydin, kaplan gibiydin, levent gibiydin, şöyle iyiydin, böyle iyi, iyiydi, iyindin, deniz gibi cömerttin efendim, bulut gibi efendim yağardın, evendim güneş gibi parlardın vesaire Efendim ah ne kadar parı yırtılıyor, yüzler tırnaklanıyor, kanlar akıtılıyor bilmem ne. Bayılmalar, ayılma, bayılmıyor hakikaten. Ama vazifesi bayılıyormuş gibi ağıtçılık, ağıt Düz, düzenlemek, düzmek olduğu için öyle yapıyor. Ha, öyle de olmayacak. Ağıtçıların ağıtı gibi olmayacak. Hristiyanların İncil'lerini okuduğu gibi olmayacak. Eski ehli fıskı fücurun şarkı türkü gazel okuduğu gibi olmayacak. Nasıl olacak? Ağır başlığı ciddi olacak. Hüzünlü bir okuyuşla Arap'ın edası ile ve ciddiyetle okunacak Kur'an-ı Kerim. Bunun belli bir efendim ananeye ile gelmiş olan güzel bir şekli var. Burada Hafız Haydar Hoca Efendi, cennet mekan rahmetli, hocamız onu severdi de, geç mihraba derdi, okurdu. Şöyle bir otururdu Hafız, Trabzon'da Haydar Efendi rahmetli. Şöyle bir otururdu mihrafta, heykel gibi. Ne başını kıpırdatırdı, ne gözünü kıpırdatırdı, ne kaşını kıpırdatırdı. Böyle böyle Sanki çelikten dökülmüş bir heykel gibi dururdu Kur'an-ı Kerim'i Bir evzü besmele çekerdi. Ciddi. Ne şarkıya benziyor, ne Türkiyeye benziyor. Harfleri harika. Harflerin telaffuzu harika. Bir Kur'an-ı Kerim okurdu. E şimdi mesela o vefat etti. Hocam yaşayanlardan kim var? E, hendekli Abdurrahman Hoca Efendi. Feisül Kurra. Efendim işte Beyazıt camiinde ne güzel aşır okurdu namazı kıldırdığı zaman kaşı çatık Abdurrahman Hoca öyle şey değil ciddi insan bir güzel öyle ciddi. E kim vardı başka yeraltı yere batan camiinde Karaköy'de Efendim Ali Hoca okurdu rahmetli Ali Hoca nasıl okurlardı nasıl ciddi okurlardı Kur'an-ı Kerim'in bir ciddiyeti vardı. Ali Aydar Hoca, hiç unutmuyorum, bir gün namazı kıldırdı, dışarı çıkıyoruz. Müezzine dedi ki, ''Niye?'' dedi, karşılarını çattı böyle. <gülüyor> ''Unutamıyorum yani.'' ''Niye?'' dedi, ''Velem yeküllehu küfü, küfüven ehad'' Ölem ''Velem yekün küfüven ehad'' yani kısaca geçecek. Ölem yeküllehu küfüven ehad'' Bu kadar uzatacak bir şey yok orada. ''Ben niye bu kadar uzattım?'' dedi. O canlı, da her cami, her kismi biraz böyle e, şey ezilerek, düzülerek tabesine bana bak diyorum. Sonra bir tokat aç ederim dedi. <gülüyor> şaşırdı. Ben de şaşırdım? Yani hocaya bak. Yani lehuyu uzattı diye dövecek. Çocuğun altına alacak. Ciddiyeti varmış. <gülüyor> Rahmetli Hüseyin Efendi, imam. Birisi bir ayeti üç defa okudu. Selamun kavlemin Rabbi rahim. Selamun kavlemin Rabbi rahim. Selamun kavlemin Rabbi rahim. Niye onu üç defa okuyorsun, ötekileri tek okuyorsun? Ciddiyet yakasına yapıştı. Uzun terletti onu, nasihat etti onu. Neden? Ehli Kur'an. Ehli Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in ciddiyetine sahip insanlardır. Oyuncak değil bu. Allah'ın kelamı Böyle sallanılmaz, baş oynatılmaz, kaş göz, her şeyde bir ciddiyet var. Öyle gayet güzel bir tarzda olması lazım diye. Büyükler öyleydi. Yani yetiştiğimiz, yetiştiğimiz üssatlardan gördüğümüz yani insan Kur'an-ı Kerim'in heybetini onların ciddiyetinden sezimler anlardı. Ağlardı. Bilen bilmeyen Abdurrahman Hoca Efendi bir aşırı okutuğu zaman şeyde beyazı ağlardı. Ben biliyorum. Gözlerimle görürdüm. Hüngür hüngür ağlarlar. Okuyan öyle okuyunca dinleyen de ağlar. Haa öyle okunmayacak böyle okunmayacak şöyle okunacak dedi ya sonra ne diyor peygamber efendimiz benden sonra bir takım insanlar gelecek ki Kur'an-ı Kerim'i efendim türkü şarkı okur gibi okuyacaklar rahiplerin İncil okuduğu gibi okuyacaklar efendim ağıtçıların ağıt düzlükleri gibi okuyacaklar la güzel vizyuhana ciravn Kur'an-ı Kerim onların hançerelerinden boğazlarından aşağı inmemiştir Gönüllerinde değildir yani içlerinde değildir. Kırtlakta, da, aşağı inmemiştir, daha aşağı gitmemiştir pratiği. <gülüyor> Meftunetin kalpleri fitnelidir. Kalpleri fitnelidir, gayri ciddi Kur'an okuyanlar, öyle okuyanlar. Ve kulubüyle dine yoluçu ve hum şenuhum, onların okuyuşunu beğenenlerin gönülleri de fitnelidir. Onların gönlü de fitnelidir, kalpleri de, onları beğenenlerin kalpleri de fitnelidir. Onun için surda alimallah müezzinini verirler. Hoşuma gidiyor şeyi. Fazla böyle şeye e, muşikiye, edaya, sadaya kaçtı mı? İmamı müezzinini fırt ayağını kaydırıyorlar surda. Neden? Biliyorlar. Yani bu şarkı değil, ciddi olması lazım. Diye biliyorlar. Ve sonuncu hadisi şerifi okuyalım. Sayfanın 16 numaralı hadisi. Sayfada verici bitmiş oluyor, öbür sayfaya geçiyor hatta. Ekraul Kur'ane. Hep ki fi illam terki ftebakev. Neyse minna mellemiyeten ne bil Kur'an. burada bitti. Öbür sayfaya geçer, geçmiyor. Başka bir hadismiş. Sadil evi vakas Efendimiz Rabbil Allah ahl etmiş. aşere i mübeşşereden. Bu mübarek. Sa. Said diye böyle 10 kişi var ya cennete iclenmiş. Said İbn-i Vakkas Efendimiz'den rivayet olunmuş. Efendimiz ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri? Kur'an'ı okuyun. Ikra'ül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Vebkü. Ağlayın bir de. Okurken de ağlayın. Feillem tebkü. Fe teb Ağla, ağlamıyorsanız Feteba Kev ağlıyormuş gibi yapın. Ağlayamıyorsanız, ağlamıyorsanız bile ağlıyormuş gibi yapın. Yani hüzünlü okuyun. Mahzun okuyun. Leyse minna men lem yetecennebil Kur'an bizden değildir Kur'an'ı şarkı gibi efendim okuyanlar. Kur'an-ı Kerimle ilgili birkaç hadis-i şerif daha var. Efendim öbür sayfada. Onları da bitirelim de Kur'an-ı Kerim hakkında sağlam şeyimiz olsun. Ekra'l-Kur'ane ve'amelû bi'hi Tabi asıl şey bu. Ve la teçhû anhu Ve la tavlu fihi, Ve la te'ekülû bi'hi Ve la testekfirû bi'hi Ahmet Hanbel ve diğer kaynaklardan rivayet edilmiş. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Okuyun ama ve'amelû bi'hi Okuduğunuzda da amel edin. Kur'an-ı ahkamına da uyun, okuyorsunuz, tamam bir hatim indirdim. Hayatının hatimle ne ilgisi var bir adam? Be kadın, saçın açık, başın açık, eteğin açık, maçlı boyalı, edalı, efendim bilmem. Senin Kur'an hatmiyle ne ilişkin var? Hocam hafızları topladım, hatim indirdim Ama ne diyor? İkral-ı Kur'an'la amel bihi, içindekiyle amel edeceksin, ne dediyse yapacaksın, örtün, örtüneceksin. Zinetlerini sakla, saklayacaksın. Namusunu koru, koruyacaksın. Yalan söyleme, söyleyeceksin. İçki, söylemeyeceksin. İçki, içme, içmeyeceksin. Haram yeme, yemeyeceksin. Gıybet etme, etmeyeceksin. Gıybet, var. Hepimizde var. Allah bizi istersin. Gıybet var mı? Var. Yalan var mı? Kuyruklusu, edalısı, sadalısı, açığı, gizlisi, her şey. Hepimizde var mı? Var. Telefon çaldığı zaman evdeki bir şey yok diyor. Çocuğa diyor ki evde kimse yok de. O yalan oğlum. Olsun de. Malı satacağı zaman diyor ki vallahi idare etmez. Ne idare etmez ya? Sen deniz kenarında yala almak istediğinden böyle fazla fiyat söylüyorsun. Bal gibi idare eder. <gülüyor> Valla idare mi? <etmezmiş>. Yalan. <gülüyor> Valiyeti bundan daha fazla yalan. Bir sürü yalana millet alışmış. Ticaretin şartı sayıyor, geçimin şartı sayıyor, hayatın şartı sayıyor, devrim bazlığın şartı sayıyor efendim hoş yaşamanın başının rahat etmesinin şartı sayıyor dobra dobra doğru söyle bakalım dokuz köyden kovsunlar anlayalım senin Müslümanlığını. bir kovlu bakalım bir yerde biraz bir şey gör vâmelû <gülüyor> bihi içindekilerle amel edeceksin vâla teçhû anhu ona karşı kalbiniz katılaşmasın hissizleşmeyin Duygulu olun, sevin Kur'an-ı Kerim bağrınıza basın. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına aşık olun. Emrine, nehine. Vela tavlû fihi, İçindeki ahkamdan bazıları konusunda abuk sabuk sözler söyleyip taşmayın, sapmayın. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı incedir. Öyle, şu şöyledir, bu böyledir bilmem ne filan. Birçok kimse çok hatalı şeyler söylüyorlar. Öyle yapmayın. وَلَا تَكْفِرُوا dihi. Onunla geçiminizi, yiyiminizi sağlamayın. وَلَا تَكْفِرُوا dihi. Onunla mal çoğaltmaya kalkışmayın. Kur'an'ı geçim vasıtası yapmayın yani. Ya falan hafız, filanca Mevlitan, filanca Gazelhan, filanca bilmem ne, efendim Hatim efendim, 500 bin olur mu? Vallahi idare etmez. 750 bin olsun. Bilmem ne, 1 milyon mesela olur mu? Olmaz. Ve sonuncu, Kur'an-ı Kerim'le ilgili hadislerin en arkasındaki اِقْرَعُ الْقُرْعَانَ عَلَىٰ سَوْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيَّمَا كَرَاتُمْ أَسَبْتُمْ وَلَا تُمَارُوا ف۪يهِ فَاِنَّ الْمِرَاءَ ف۪يهِ كُفْرٌ Hamr-ı İdn-i Asî'den rivayet edilmiş. Diyor ki Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim rivayet üzere okuyabilirsiniz kıraatin rivayetleri vardır, okunuş şekilleri vardır, uzatmaların efendim usulleri vardır efendim sonra kelimelerin çeşitli Arap kabilelerine göre telaffuz şekilleri vardır, tamam Bunları, onlara göre okuyabilirsiniz bu yedi eda efendim şive üzere okuyabilirsiniz, okuyun her ayma karatım hangisini okursanız hangi eda üzere üslup üzere tecvit üzere okursanız olur. Veda tımaru fihi Kur'an-ı Kerim'in içindeki konularla konularda münakaşeye girişmeyin. Ayetin izahında münakaşeye girişmeyin. Fe innel mira'e küfrün. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerindeki efendim münakaşalar efendim küfür olur. Küfre götürür insan. Ya isabet etmezsen isabet edersen ettin, edemezsen nedir? Küfürdür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yanlış söylemiş oluyorsun. Allah'ın cerabını yanlış söylemiş oluyorsun. Minakaşaya hiç gelmez. İnceleyelim dersin, soralım büyüklere dersin. Çekiliverirsin. Minakaşaya etmeyeceksin. Allah-u Teala Hazretleri bizi Kur'an aşığı eylesin. Kur'an ehli eylesin. Kur'an'la amel eden insan eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını hayatında baş tacı edip uygulayan insan eylesin. Sevdiği kul eylesin. Peygamber Efendimiz'e has ümmet eylesin. Cümlemizi rızasına uygun ömür sürüp, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmağa muvaffak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle şeref eylesin. Fatiha-i Şerife, maal, besmele. Üç senavat-ı şerife Elem neşrah leke sūrayi şerifesi maal besmele İhlas-ı Şerif Ne Tihar-i Şerife Naal-Besmi'le <Gülüyor> Üç Salavat-ı Şerife أنه لا إله إلا الله لا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 Muhammedun Resulullahi sadıkul vaadil emin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecba'in ve selleme teslimen kefiran ilahiyyemiddin euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <Sessiz> Ya eyyühen nebiyyü inna erselna keşahiden ve ya eyyühen nebiyyü inna erselna keşahiden ve mübeşşiren ve nezira ve إِلَى îlâ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا iznihi ve الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ ve beşirîl müminîn فَضْلًا ân وَلَا min الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ ve la tuqîl kafirîn ve l münâfıkîn ve Allah ve sadakallâhul Azim, Sübhâne rabbike rabbile izzete ammâ yasifûne ve selâmün alel-mürşedîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Âmin. Sübhâne rabbiyel aleyhile alel-verhâb. Elhamdülillâhi hakkâmdîhî. Ve salâtu ve selâmü alâ seyyidnâ Muhammedun ve alâ âlîhü ve sahbihî. Ve ben tebiâhu bi ihsanin ecmain. Allahümme ya Rabbena. Ya Rabbena, ya Rabbel âlemîn. Yapmış olduğumuz ibadet ve taatlerimizi, hayrat ve hasenatımızı, vaat ve tezkiratımızı 4400 adet Salat-ı Tehriciyeli'yi ve okunmuş olan 41 adet Yasin-i Şerifi Hatmi Hacagân'ımızı lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Şu aciz, naçiz, eksiklik, kusurlu ibadetlerimizi senin rahmetine ermemize, rızanı kazanmamıza vesile eyle ya Rabbi. hazr kereminden bize ecri cezil sevabı kesirler ihsanı eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücür-ül mesulatı evvela Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ne hediye ettik. Vasıl eyle ya Rabbi. Sonra onun mübarek Ali'nin ashabının, etbaının, ahbabının, ezvacının, evladının, zürriyetinin, hulefasının ve verese-i nebî, ulemâ-i muhakkakîn, büyüklerimizin, mürşitlerimizin, şeyhlerimizin, pirlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyleyip vasılayla yarabbim. O mübareklerin şefaatlerine, iltifatlarına, himmetlerine, teveccühlerine cümlemizi nail eyle ahirete geçmiş olan bütün Müslüman, anne, baba, ecdadu, ceddat, akriba, taallikat, ahbabu, ihvam yaranımızın ruhlarına dair hediye edildik, vasıla eyle Şu beddeleri senin ıza nuruna çarpışıp çalışıp cihad edip fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye edildik, vasıla Cümle hayratu hasenat sahiplerinin ve hasreten İskender Paşa'nın ve bu camiyi bugüne kadar hizmette tutacak çalışmaları yapmış olan hayır sahiplerinin ruhlarına hediye eyleik vasıl ile ya Rabbi. Şu beldelerde methum bulunan Enbiyaullah ve Evliyaullah ve Salihler ve Sahabe-i Kiram ve Saadat-ı kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın, kendimizden feyz, kendisinden feyze aldığımız kıymetli hocamız Muhammed zahid Bursavi'nin ruhuna hediye eyleik. Vasıl ile ya Rabbim. Sair-i müminin mümiyat ve müslümin Müslüman kardeşlerimize de dereceleri üzere İhsan ile yarar. Kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Bizlere de sevdiğin kul olmayı nasip eyle ya Sevdiğin şekilde ömür sürmeyi nasip eyle ya Sevdiğin amelleri hayratı hasenatı işlemeye muvaffak eyle ya Rabbi. Sevdiğin sah sıfatlara, huylara sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Sevmediğin sıfatlardan, işlerden, huylardan, kişilerden bizi uzak eyle ya Rabbi. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip et ya Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Habibinin sünnetinden ayırmayı ya Sünneti Sünnet-i seniyye-i nebeviyeyi ihya eyleyip, Yüzlerce şeyi sevapları kazanmayı her birimize ayrı ayrı nasip eyle ya, Rabbi. ya Rabbel Alemin batılı batılı görüp korunmayı nasip eyle Nefse şeytana bizleri esir etme Ya Rabbi. Yanlış yollara ayaklarımızı kaydırmayı Ya Rab İzzetten sonra zillete uğratma Ya Rabbi. Kapından kovulanlardan etme Ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim sevdiğin, razı olduğun kullar olmayı cümlemize nasip eyle Evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle. Onların güzel günlerini görmeyi bizlere nasip eyle. Âmin. Ümmeti Muhammed'e selah ve salahlar nasip eyle Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar ya Rabb. kardeşlerimizi gadirden kurtar ya Rabbi. Mahpus kardeşlerimizi hapisten kurtar ya Rabbi. Esir kardeşlerimizi hür eyle ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer ve galip eyle ya Rabb. Müslümanlara zulmeden kafirlerin, fasıkların, facirlerin, mallarını, canlarını, diyarlarını, evlatlarını Müslümanlara ganimet ihsan eyle İslam'ın dünyanın her yerine yay ya Rabbim. İslam'ın yayılmasına bize güzel hizmetler yapmayı nasip et ya Rabbim. Bizim elimizden nice insanların hidayete ermesi, imane gelmesi nasip eyle ya Rabbim. da hayırlı yetiştirmeyi nasip eyle ya Rabbim. Cümlemize hayırlı, sıhhat ve afiyetli uzun ömürler ihsan eyle, Ya Hastalarımızda Hastalarımıza acilen şifalar, devalar ihsan eyle, Ya Dertlilerimizin dertlerine çareler bahşeyle, Ya Rabbi. Namurad olanlarımızı bermurad eyle, Ya Elimizden tut, bizi bize bırakma, Ya Rabbi. Nefsi esir etme, Ya Rabbi. Kimsenin önünde hor ve zelil duruma düşürme ya Rabbi. Haramlardan, günahlardan uzak yaşamayı nasip et ya Rabbi. Sevdiğin kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Gönlümüzün pasını gider ya Rabbi. Gözümüzün perdesini aç ya Rabbi. Varifetullah'a, mahabbetullah'a, şevkullah'a, aşkullah'a izleri erdir ya Rabbi. Sevdiğin kul olarak yaşayıp huzuruna, sevdiğin razı olduğun kul olarak gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cennetinle, cemalinle müşerref Habibi edimine, komşeyle, eyle. Firdevs-i âlâdık köşkler, ihsan bir Bi hürmeti esmâike'l hüsnâ. Ve bi hürmeti habibike Muhammedinil Mustafa. Amin. Ve bi hürmeti esrâ Resûretil Fâtiha. kadınlar tarafında televizyonun sesi çıkmıyormuş diye gene yazı geldi yani bunun ne yapacak bilmiyorum birisi kesiyor mu ne yapıyor hiç fişimi çıkartıyor suikas mı yapıyor Allah yardımcımız olsun şimdi 13 Kasım'da hocamızın vefatının seneyi devriyesi ya işte onun için okunmuş olan hatimlerin, yasinlerin, tebarikelerin, selavet-i selamların vakfımızın 631 49, numarasına bildirilmesi gerekiyor. Onları yazacağız da duasını yapacağız. 631 49 96. Bunları belirtmişler. Bir de camimiz için dışarıda yardım toplanacak. Efendim yardımcı olmanızı istiyorlar. 2. Şimdi ders almak isteyen kardeşlerimiz var. İsimlerini göndermişler. Aldım efendim. Burada olmayıp da yine ders isteyen kardeşlerimiz var. Onlara selamlarımızı göndersinler. Ve kabul ettiğimizi selamlarımızla beraber bildirsinler. Şimdi beraberce efendim, tevbe ve istiğfar edip ders almak isteyenlere dersi verelim. <Sessizlik> estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, El-Azim, El-Kerîm, el La-İlahe, i̇llâ El hii el hiiyuma ve etu biledik. Allahumma, sen Rabbi. La ilahe illa sen falakini. Ve ana abdin, ana ala ahdin ve waadika nesfatu. Auzibike e min shari ma sanatu. Ebu ulike bin yemetike Ve ebu ubidin bi Tevbelerimizi kabul etsin. Günahlarımızı affeylesin. Bizi yolunda daim zikrinde kaim eylesin. Bundan sonra haramlara, günahlara bulaşmamamızı, sevdiği kul olarak yaşamamızı nasip eylesin. Devamlı abdestli gezdin kardeşlerim. Ders alacak kardeşlerime söylüyorum. Herkese söylüyorum. Çünkü Efendimizin adeti böyleymiş. Abdestli gezerseniz şeytan yanınıza sokulamaz, musallat olamaz. Yoldan Saptırma güç yetiremez. Her gün zikir vakit zifelerinizi yapın. Gününüzün hangi saati müsaitse kıbleye doğru oturursunuz. Sakin, temiz, tenha bir yerde. Gözünüzü yumarsınız, diz çökerek oturursunuz. Evvela 25 estağfirullah diyeceksiniz. Sonra bir fatih, üç gülü olabiliyoruz. hediye edin. Onların manevi yardımlarını himmet ve teveccühlerini talep eyleyin. Sonra gözünüz kapalı rabotayı mevk yapın. Bir yani ölümü ölümden sonrasını cenneti cehenneme kadar hepsini düşünüp nefsinize diyeceksiniz ki hayatın kıymetini bil cenneti kazanmaya çalış cehenneme düşmemeye dikkat et aman efendim şu ölümden sonraki halleri gözünden uzak tutma diyeceksiniz. Rabıta imlet edeceksiniz bir. İkincisi rabıta imlet yapın bizi yani karşınıza göz önüne getirin hocalarımızla beraber gönlünüzü gönlünüze bağlayıp gelecek olan kriz ilahe muntazır olun. İnsan mürşidine rabıta yapınca tarikatta çok teyze alır. O silsilenin gereketi kendisine ulaşır. efendim e, Tarikatta ilerler. Sonunda daha güzel makamlara ulaşabilir. Onun için rabıtayı mürşidine güzelce yapın. Üçüncüsü rabıtayı kalp yapın. Başınızı kalbinize çevirin. Kalbinizi iç aleminiz olarak göz önüne getirin. Uçsuz bucaksız bir alem ta aşağı kadar gider. O alemde Allah'ın huzurunda olduğunuzu Düşünün, deyin ki ya Rabbi her yerde hazır ve nazırsın. Mümin kullarının gönlüne tecelli edersin. Ben senin kulunum. Sen alemlerin Rabbısın. Bana yardım eyle. Sana güzel kulluk etmeme beni muvaffak eyle. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Ben de seni seven, seni zikreden, sana şükreden sevdiğin kullarından olayım ya Rabbi diye yalvarın. Ondan sonra zikirlerinizi çekmeye başlayın. Evvela yüz estağfurullah çekin sonra yüz, la ilahe illallah çekin. Sonra bin, Allah, Allah, Allah çekin. Her yüz defasında ilahi ente maksudi ve rıdake matlabı deyin. Sonra yüz salavat-ı şerife getirin. Sonra yüz defa gulüvallah ahad çekin. Bu beş zikri vazife olarak veriyorum. Bunları derviş olarak siz de çekmeye devam edin. Bunlar bitince el açıp dua edersiniz. Kendinize, geçmişlerinize, yakınlarınıza, sevdiklerinize, dünyanıza, ahiretinize ait Dua etmekte serbestsiniz. Hocanız olarak biz de duadan unutmayın. Şimdi ben size zikir tezgin ediyorum. Dinleyin beni. <gülüyor> La ilahe illallah. La ilahe illallah.